Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp Günaydın Merve Günaydın Günaydın Merve Spor Evet Türkiye-Almanya maçıyla başlayabiliriz Almanya-Türkiye mi yoksa? Nerede oynanıyor maç? Yok Türkiye-Almanya Türkiye-Almanya Bir tek e, ondan önce şey değinmemiz lazım Geçen hafta e, onları çeyrek finalde bırakmıştık Türk Kadın Molyebo'nun evet, çok, evet, çok kısa yani. Ee, hakikaten müthiş bir yarı final maçı oldu. Cuma günü ama işte o herhalde e, ev sahibi olmanın e, getirdiği ekstra motivasyonla 5 sette maçı kazandı Sırbistan. Ve finalist oldu. E, Türkiye hani o moral bozukluğuna rağmen maçı 0-2'den 2-2'ye getirip orada kaybetmenin moral bozukluğuna rağmen ertesi gün İtalya'yı bir kez daha henüz. Avrupa üçüncüsü oldu. Evet çok yani hasbelkader ben de seyretme fırsatını buldum o yarı final maçını. Son derece yüksek tansiyonda ve heyecan içinde geçen bir maçtır. Belli bir kötü oyun ya da hataya da yıkılamadı. Her an her şey olabilecek bir hikayeydi değil mi? Yani, i̇lk set haric. Evet, evet, i̇lk set, set çok hani, garip bir ilk set oldu. Ben hatta şeyi düşündüm bizim ilk takım antrenörü set biraz kötü gidince hani rakibin böyle şeyini kırmak için hani bu maç rahat gidecek <gülüyor> havasına sokmak için seti yani bilerek bıraktığını düşündüm hediye etti <gülüyor> olabilir yani hani sıkları rahatlatmak için çünkü 25-10 gibi bir set şeyde olur hani, okul maçlarında falan olabilecek bir set yani hani evet, bu, bu seviyede, seviyede pek görülen bir skor değildi evet ama çok son derece heyecanlı ve güzel şeylerinde oldu. Her iki tarafında güzel numaralar çektiği bir maçtı yani. Beşte ee, son sette de beş bir önde olup <gülüyor> oradan vermek tabii şey biraz şanslılık artıkan hani iyi başlayıp ve hani 15'te bir tane sette dört sey önde başlayıp oradan kaybetmek kötü. Ama hani Genel alak baktığımızda Avrupa üçüncülüğü iyi bir sonuç. Ee, hani ev sahibine elinlerek finale çıkamıyorsunuz. Hani olabilecek şeyler işte en tepede bir yerlerde Türkiye'nin yeri var demek ki. Şimdi bundan sonraki randevu gelecek yıl Haziran ayında e, yani işte geçen yılki dünya şampiyonası bu Avrupa şimdi Dünya Kupası var bir de Dünya Kupası diye bir var. Bu turnuvalarda Olimpiyat hakkı elde edemeyen takımlar. Avrupa takımları İstanbul'da e, olimpiyat elemesi oynayacaklar Haziran ayında. Evet. gelecek Haziran'da ve bir takım oradan olimpiyatlara gitme hakkı elde edecek. E, Türkiye'nin bundan sonraki defa o mil takım olarak e, ve orada Rusya olmayacak. Zaten garantili olimpiyatı. Dünya kupasında da İtalya, Sırbistan garantilerse yani o üç takım olmayacak. Olmayacağı bir turnuva orada ev sahibi olarak Türkiye'nin şansı olabilir hakikaten. Evet, yani ilginç bir en başarılı dal herhalde Türkiye takımlarının rol aldı, en başarılı dal da kızlar Voleybol herhalde. İstikrar açısından sanki, değil mi? Yani işte orada 30 yıllık bir gelenek var hakikaten. Hani hem kulüplerde iyi sonuç alınıyor, milli takım da 8-9 yıldır o geleni yakaladı. Yani kulüplerin türüklediği başarılara paralel başarılar elde etmeye başladı. Yani ligin seviyesi tabii çok yüksek Türkiye liginin. Avrupa'nın en iyi oyuncuları oynuyor. Türk oyuncular da onlarla bir araya gelmekten ve bu çekişmenin özellikle 3 takımın müthiş çekişmesinin etkisiyle Türk oyuncularında çok büyük bir maç tecrübesi var yani hem Türkiye liginde oynuyorlar bir yandan Avrupa liginde orada da en az 10-12 maç oynuyor iyi takımların oyuncuları. Bir de yani sakatlık yüzünden bazı oyuncuların tabii gidemediğinde atılırım bu şampiyonu. Türkiye'den bir iki eksik de vardı. Yani Haziranda belki başka bir tablo olacak. Evet. Ya da bir bir şampiyonu. Hiç, takip edeceğiz herhalde. Buradan Türkiye Almanya'ya getirelim. Türkiye Almanya, Türkiye, Almanya evet. Ee, Avrupa şampiyonası elemelerinde artık sona geldik. Son iki maçlar. Bu cuma ve salı günü. E, Türkiye e, Önce bu akşam Almanya ile oynayacak, salı günü de Azerbaycan'la. Hani gruplar kuralları çekildiğinde şöyle vardı. Acaba Almanya'ya geçip grup finali olabilir miyiz ya falan diye sorular vardı kafada. O, ya, o... artık gitti mi o sorular ee, yok mu? Yani zaten daha ilk maçlarda <gülüyor> devreden çıktı o. Yani Türkiye iyi, çok iyi bir grup söyleyemeyiz. Ee, bir önceki maç haftalarında da Almanya 8 8 yapıp şampiyonel katılmayı garantilemişti doğrudan katılmayı. 24 puanları var. Yani grup menciliği cepte onlar için. Türkiye 8 maçta 14 puanla ikinci. Yani 10 puan geride. Yani Umulmadık yenilgiler, beraberlikler evet. aldı Türkiye. Evet. Almanya'da ilk maçta 3-0 yenildi. Berlin'de. Şimdi revanşın, hani birkaç önemi var. Bir, yani buradan bir galibiyet çıkarıp grup ikinciliğini garantileyemeyiz herhalde bugün Belçika'da Kazakistan'da oynuyor. E, ama son Azerbaycan maçına e, şeyi bırakmak. E, oradaki galibiyetle işi bitirmek. Rahatlamak yani bu akşamki maçla. E, bir diğeri Türkiye-Almanya Almanya'nın Türkiye, -Almanya, Almanya Türkiye karşı bir üstünlüğü var. Tabii karşılıklı maçlarda. E, Türkiye'nin tarihinde üç galibiyeti var. Biri 1951'de Berlin'de oynanan maç birlik maç. 100.000 seyircinin önünde Turgaj Şenen'in Berlik Panteri kazandığı kazandığı maç ee, 90... Bu tam 60 yıl önce 60 öncesi. yıl tam 60 yıl evet. Ee, 1998'de Bursa'da bir Avrupa Şampiyonu Söylemesi'nde Türkiye'ye yenmişti ve 2005'te de galiba kötü bir Almanya olimpiyat stadında 2-1 yenmişti yani Türkiye. Ee, hani özellikle son maç çok önemli olan bir maç değil. Yani i̇ki tane de oduruz galibiyetimiz var. E, Almanya ise yani farklı maçlarda, son maçta da belki e çok e, rahat şekilde kazandılar. Mesut Özil'in de bir gol attığı maçta. E, bu maç önce zaten tartışma oldu işte. Mesut oynayacak mı? Yu mı acaba? Hatta e, iki kere bir röportaj verdi. Baba Oğuz, Öziller, Radikal'e galiba kısa bir konuşma yaptı. İşte önce Oynamak istemediğine dair bir demeç yani ağzından bir demeç olduğunu duyduk. Hani Türkiye'de yılanma korkuyor, bu yüzden oynamak istemiyor diyor. Sonra şöyle bir korkum yok, kaç çıkıp oynayacağım ben. E, açıklamasını yaptı. Aslında hani buradaki şey olan seyce yakışacak olan şudur. Mesut Özil'in kökenleri sebebiyle Türkiye'de Birçok kişi sempatiyle izliyor Real Madrid formasıyla. yani O bir Alman vatandaşı ama işte devrekli tatilleri hala buraya gelen. E, hatta Real Madrid'e imza attıktan sonra babası tatilde sevgilisi Bodrum'da yakalandı mesela. Yani <gülüyor> Böyle bağları olan bir aile. Yani burada yakışan e, maç öncesi e, güzel bir alkış bence eğer Messi oynarsa. Peki niye yuhalanacakmış? ya yani Onu anlamıyorum ben. Almanya'yı seçti çünkü ama Alman değil mi zaten Türk milli takımı seçimi Hayır o Türk. Tabii böyle bir şey var yani e, aslında burada bir e, olumluya doğru bir evrim geçirdiğini söyleyebiliriz Türk futbol seyircisinin e, dün konuşurken seyahat e, grubuza geldi Kubilay Türk Yılmaz'ın e, 93-94 yıl 94-95 yıllarında başına gelenler Türkiye'de Galatasaray formasıyla oynarken. Aynı zamanda İsviçre ve Türkiye Avrupa Şampiyonası önlemelerinde aynı gruptaydı ve Kubilay Türk Yılmaz gelen evine gelen te tehdit telefonları yüzünden oynayamamıştı Türkiye'ye karşı İsviçre formasıyla. E, buna yani, da şükür demek lazım. E, ya, ya, o zaman için çok alışılmadık bir durum. Çünkü bir Türk kökenli oyuncunun Türk milli takımına karşı oynaması başka bir ülke formasıyla ilk olacaktı e, yanılmıyorsam. E, olamadı daha doğrusu. 2 maçta da oynamadı. Birinde sakattı Galiba Türkiye maçta da işte bir hani bahane falan bulundu. Oynamadık ki yani dönemin işte işte 3-4 oyuncusundan biriydi. Ee, en golcü oyuncularından biriydi. iki maçta da oynayamadı. Ha, buradan yine bir şey geldik. Ee, Berlin'de de hatırlarsanız Türk seyircilerinin bölümü e, Almanya-Türkiye maçısında yollamıştı Mesut'u. O bunu aldırmadı. Golünü attı. Çok da sevinmedi golden sonra. Ama bu hani, yani olabilecek bundan sonra daha sık e, rastlayacağımız bir durum muhtemelen. Yani Milliyetçilik bir e, tehlikeli bir çocukluk hastalığıdır diyen de bir Alman yanılmıyorsam. Einstein. <gülüyor> Hiç bitmeyen bir çocukluk. İsviçre şey değil mi <gülüyor> Einstein. Alman bildiğim kadarıyla. Hmm. Kontrol edelim mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bir> yuhalayalım mı? <gülüyor> Hayır. Bir de tabi e, bugünkü gazetelerden bazılarının Türk medyasından veriliş tarzını düşününce çok da o yuhalayan vatandaşları da fazla insan şey yapamıyor. Kınayamıyor ya da üzülemiyor. Çünkü şey mesela akşam Eurobe Türkiye başlığını atmış. Eurobe, Eurobe Türkiye. Evet. Vesta Gazetesi gözümüzü zafer bürüdü diye bir daha militer bir bakışı yansıttığı da söylenebilir doğrusu. Şey de olabilir mesela panzeri ezelim. Evet. İşte galibiyete susadık. Kanlarını içelim. <gülüyor> şaşırtıcı olmaz aslında. Bizim medyamızdaki <gülüyor> özellikle bugünkü şey manşet atmadaki beceriye baktığımız zaman çok şaşırtıcı olmazdı onlar. Yani gerçekten. Aslında 90'ların ortasında daha sapıtmıştı bu spor manşetleri. Oradan, yani o seviyeden yine biraz daha şeyiz. Daha iyiyiz. Bu spor gazları arasındaki rekabetten işi zamana çıkmıştı yani küfürler vesaireler. Ee, biraz daha iyi bir noktadayız orada. Ee, maç ne olabilir? Ha, Türkiye yani bu grupta da arada özel maçlarda da çok parlak maçlar çıkarmadı doğrusu. Yani bu gruptaki direkt rakipleri Beşik Avustury'ydi. İkisini de kendi sağlığına yendi. deplasmanda da beraber kaldı ama hani çok iyi oynadık mı değil. Zorlandık bu maçlarda. Ee, yani HİL'in geldiğinden beri istediği takımı oluşturmakta zorlanıyor. Savunmanın göbeğinde Türkiye'nin kronik sorunları var. Yani e, pozisyon bilgisi çok iyi olmayan ve e, topu iyi kullanamayan, iyi pas alışveriş şey yapamayan oyuncular var. E, i̇leride de yani orta saha ve ileride de sakatlar devamlı olmayan oyuncularla sıkıntı çekiyor. Ee, yani Nuri Şahin milli takımının tam aslarından biri olmaya hazırlanırken sakatlandı, da Real Madrid'de bile e, galiba bir maça çıkabildi. Milli takımda yok. E, bu durumda yine gözler Arda Turan ve bu sezonun yine flash oyuncusu Burak'ın üzerinde. E, Arda İspanya sezonu fena başlamadı. E, ve hani Türkiye'deki o üzerindeki baskıdan atırılmış gözüküyor. Ama Almanya e, İki gün önce yine kadrosunu inceliyordum. Yani hem tecrübeli hem de çok genç bir kadro oluşturmuştum. Yani onlar hakikaten şey odaklanmış durumda. Yani 2000 gelecek sezon da değil aslında. 2014'ün dünya şampiyonluğu için oluşuyor bu kadro. Tam Bellani Almanya bunu 70'lerde yaptı, 90'larda yaptı. Öyle bir kadro. Yani yaş ortalaması 25 ama milli ortalaması, Millilik ortalaması 50 olan bir kadro ile gidecekler. Brezilya muhtemelen. İlginç bir özelliklerden biri de yanılıyorsam hemen düzelt evet. lütfen. İki, her iki takımın teknik direktörlerinin de bir zamanlar Türkiye'de ile kovalanmış kovulmuş antrenörler olduğu da doğru mu? Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'den evet. evet. Gussidink 21 sezon önce çalıştırdı 90-91'de. Joachim Löw'de 98-99 sezonunda kötü antrenörlermiş demek. Evet. Yani. değil mi? Evet. değil Kovuldulardı. Yani Hiddink tabii çok farklı bir dönemde gelmişti. Yani Türk futbolunun e, henüz böyle yeni yeni kıpırdanıp olgunlaşmaya başladığı dönemde ne o Türkiye anlayabildi ne Türkiye onu anlayabildi. Löwise o dönemin ortasında geldi aslında. Onun şanslı iyi başkan, iyi gidemesi bunda ama o biraz belki bir yurt dışı tecrübe için, e, şey için böyle bir antrenörlük deneyimi için tecrübesizdi. Yani o biraz kurbanı olduğunu ve işte dönemin hala Fenerbahçe Başkanlığı tabii görevini sürdürüyor. Aziz Yıldırım'ın tez lövin buradaki seni erken bitirdi kariyerini. Yani iyi giden bir sezonda böyle bir 4-5 maçlık süreçte çuvallamıştı takım. De bu yüzden gitti. Yani rahatsızlık da bir sezon daha devam edebilirdi bence. Hiddink'in durumu farklıydı çünkü. Orada çok kötü bir sezon geçirdi Fenerbahçe. Tümüyle yani bir kan uyuşmazlığı olduğu doğruydu. Ama Löwe'de pek öyle olmadı. Yani hani genelde Alman antrenörlerinde Türkiye'de sık sık görev yaptığı düşünürse iyi bir takım kurmuştu. E, bakalım Löwe'ye üretiminde yani çok başarılı Almanya. Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinin iki favorisinden biri olacak ile kesinlikle ama hani kadroya bakıyorum yaptığı eklemeler çok iyi kaleci savunmada hani bir iki ufak değişik yapıyor genç ama iyi bir savunma ve ileride şimdi Mesut var Dortmund'un 19. oyuncusu var yani böyle bir iki savunucu tabiri diye verebileceğimiz yetenekli oyuncuyla o disiplinli Almanları kaynaştırmış durumda. Ee, çok, yani Almanya'yı da heyecanlandıran yıllar sonra heyecanlandıran bir Alman milik var. Çünkü şeyi çok iyi geçirmediler. 98-2006 arasını 7-8 yılı pek iyi geçirmediler. 2006 dünya Kupasından beri tekrar yükseliş ve heyecan var orada. Ee, hani bu akşamki maçta da Türkiye'nin gaybeti kolay değildi diye düşünüyorum. Yani hani beraberlik iyi sonuç Türkiye için. Hiç olmazsa Belçika'yla Puan panı bitirirsek bu akşamı. İyi evet. olacak düşünüyorum. E peki futbolla devam edelim. E, Fenerbahçe 3 yıl ceza diye bir haberler vardı dün de bugün de görüyorum hem e, çeşitli gazetelerde. E, bu durum nedir? Ecel evet akşam gazetesi bu iddiala çıktı muhtemelen şu duyma e, ulaştılar bugün. Radikal'deki bir röportaj açıklığa kavuşturuyor durumu. E, UEFA Fenerbahçe'yi bu sezon Avrupa Kupalarından ihraç etti ama onlar için olay bitmiş değil. Hem Türkiye'deki durumu izliyorlar hem de ne yaptırımı uygulayacaklarını konuşuyorlar. E, Radikal'e konuşan spor kutcusu Faruk Başsürk'e göre UEFA Yunan takımı Olympiakos Volo'nun dosyasını emsal olabilir diyor Fenerbahçe konusunda da ee, Yunan takımları Yunan takımı olimpiyakos volu yani onların büyük olimpiyakosu değil Pire değil ufak olimpiyakosu e, geçen yıl yaptığı gerekçesiyle e, soruşturmayı uğramıştı Yunanistan'da Yunanistan Futbol Federasyonu önce ceza verdi sonra cezayı kaldırdı tekrar ceza verip takımları galiba iki küme hatta üç küme e, düşürmeden önce UEFA kendimcesine vurdu ve Bologna Olimpico şu önümüzdeki 5 sezonda 3 kez olmak üzere Avrupa kupalarından men edildi. Yani 5 yıllık süreçte 3 e, kez katılırsa yani 4 kez katılırsa 3. olurmuş olacak. Ama 2 kez katılırsa 5 yılın sonuna kadar cezalı olacak Avrupa kupalarında. Fenerbahçe bu cezayı uygulayabileceğini düşünüyor. E, Baştur yani bu tabi çok e, Avrupa'da bir, bir gözüküyor. yani örneğin Fenerbahçe bu sezonda lig şampiyon olursa senin şampiyonluk için anlamına geliyor. Eğer böyle bir karar alırsa UEFA. Hani buraya doğru bir gidiş olduğu yönünde şeyi var izlenimi var hukukçunun. UEFA'nın da takip ettiğini ben eminim yani dosyayı çünkü o bu sene aldıkları karar bir ceza değil tedbirdi. Yani durum belli değil. Organizmaya katılacak takım, şaibe var. Ben böyle bir tedbir kararı alıyorum diye henüz bir ceza vermedi. Yani Türkiye'yi takip etmekle birlikte kendi cezasını da uygulayabilir. Bunun için herhalde zaman olacak. İşte Türkiye Futbol Federasyonu idamamayı bekliyor. Türkiye'deki durumla ilgili karar içinde. Sezonun bitmesinden sonra, bu sezonun bitmesinden sonra karar vereceğiz dedi. Demek ki en erken yaz başı olacak. UEFA'da. Temmelen onu bekleyecektir ama demek ki gelecek yaz tekrar ceza, işte ihraç bunları konuşuyor olacağız. Herhalde bunun ilk şeyi. ilk aşaması. Şeyde kötü tabii. Yani Türkiye'de iyi sonuçlar alıp Avrupa kupalarına katılamayacağını bilmesi bir takımın. Ağır bir ceza zaten başlı başına. Evet. Belki burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararının da rolü olduğu da söyleniyordu. Yani kendi daha önce ihraç etse ne yapılması gerekirdi? Ve akşamdaki iddia şuydu. Fenerbahçe kendi ön plana çıkıp Temmuz ayında Ağustos ayında doğru bir takım şaibeler duyumlar var. Ben kupamı iade ediyorum şimdilik. haklarından da feragat etmeye hazırım. şey yapalım hani soruşturmayı sürdürelim. ...deseydi, yani bu akşamın iddiası... ...UEFA'da daha olumlu davrandı Ama böyle yapmayıp Fenerbahçe... E, ...tamamen hiçbir şey yokmuş gibi davrandığı için... ...UEFA da sertleşti. Kararı da TFF almak zorunda kalınca... ...UEFA e, hem tedbiri uyguladı... tedbir kararında bu sezonki... E, ...yani Fenerbahçe ihraç etti... ...hem de gelecek sezonlara yönelik... ...daha sert bir... E, ...ceza verebilir. Ha şu olursa tabii o... ...Mudur Emin Günç... Dava bir yandan sürerken TPF incelemesini tamamladı ve Gelecek yıl Haziran'da mesela Ya da Temmuz'da Bir şike olmadığına karar verdi Ki olabilir mümkün Belki şartlar oluşmadığını söyleyecek ee, O zaman UEFA ne yapar? Hala ceza verir mi? Bunu bilemiyorum Mesela orada şey durumdayım ee, TFF yok yok dediği halde UEFA şaribeniz var Şaribeniz var diyecek mi? E, üsseler mi? Peki TFF e, yani Türk Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu e, şike yok der de mahkemeden şike vardı e, kararı çıkarsa ondan sonra ne olacak? Daha da karmaşık bir hal. Yani, yani, TFF biraz zor durumda kalır tabii. E, mahkemedin asıl şeyi e, evet yani TFF'yi zor durumda bırakacak bir şey olur o. Mahkemeden sanıklar suçsuz e, hele ortada bir çete falan yok. Konuşmalar kanıt değil e, diye bir karar çıkarsa temize çıkarlar. Ama bu olmazsa ve hani çete var, bunlar organize olmuşlar, bütün maçları ayarlamışlar kararıyla TFF zorda kalır. E, kendi şey kararı, ters bir karar verirse. Hani e, arkasında durmakta zorlanabilir tabii. Böyle bir karar Evet peki bunu da geçelim ve son olarak da gene bağlantılı mı ee, bilmiyorum. Konu ama, olarak bağlantılı. Konu olarak İskoçya'dan bir temiz eller vaziyeti var. E, dün akşam geç saatlere gelen haber de ben göremiyorum çünkü haberi zaten. Spor sayfalarında pek kaçacak bir haber değildi herhalde atlandı ya gözümle. gözümden. Şeyde mi? çok küçük olarak radikalde verilmiş. Şimdi sen söyleyince ben de gördüm zaten baktım. Manchester United'ta Wayne Rooney'nin evet. ana baba ve amcasında evet. bulunduğu ileri sürüldü diye bir haber var. Evet, yani şimdilik o bir maçtan bahsediliyor. O Motherwell Hearts maçı İskoçya Ligi'ndeki Motherwell'ı Steve Jennings'te sanıyorum sarı kartı varken böyle biraz üzerine giderek doğrudan kırmızı kart görüyor ve iddia göre bu maçla ilgili. Baris oynamış Jennings. Kendi oynadığı maçla ilgili. Ama asıl ilginci hani Jennings'in dışında hani şey diyebilirsiniz. Hani ufak takımlar bir tane sıradan bir oyuncu. İşin daha büyüğü Manchester United ve İngiliz futbolunun bir nivalı yıldızı. Ve babası ve amcası da var. Gözaltın alınımları arasında. Dokuz kişi arasında. Evet. Bu tabii büyük bir şey. Bu işi büyüten, çok büyüten bir olay. Ee, çünkü yani Rooney şu anda dünyanın... Herhalde on büyük futbolcularından biri denir mi? Pazarlama açısından falan zaten denir de yani onun önemli simasından birisi evet. kesinlikle ve ee, hani bu işten e, hani hakikaten büyük paralar kazanan isimlerden bir. Yani e, herhalde yılda e, 20 milyon avro dolar o civarda bir geliri var. E, bir sıkıntısı yok yani maddi sıkıntı yok o Bu e, Buna karşılık baba ve amcanın hani, başı oynayabilirlerse bu Adamları muhtemelen bayisi oynadılar diye işe almamışlardır. Şeydeki e, köşedeki bayisi de hadi bakalım toplayalım şunları diye öyle değil. E, yani bayisi bir şey karıştırdıkları için şahibe karıştırdıkları için muhtemelen gözaltına alındılar. Hani hele o maçla ilgili bilmiyorum o, o futbolcunun üzerine onadılar. Şimdi onu kestiremiyoruz. E, çok ilginç bir olay ama hani şeyler az. Şuna kadar gelen bilgiler az olduğu için e, e, bir şey konuşmak zor. E, ama bu Bayis hikayesi yani baş artmaya devam ediyor. Yani Avrupa'da, e, Türkiye'de de var tabii. Bayis firmalarının o yani oyun şeyinin temelinde sistemin e, temelinde bir sorun olmaması için kontrol mekanizmaları var, alarm sistemleri. Hani bir maçı böyle e, olağan dışı para oynanınca hemen o maçla ilgili işte. Soruşturma açılıyor, bazen çıkarılıyor maç programında. Ee, Polisinde herhalde belli kontrol mekanizmaları vardır. Ee, ama şey yani oynanan meblalar çok büyük. İşte Asya'dan gelen, Türkiye'deki şike kongresinde de konuşuldu. Asya'dan gelen oynanan aşırı bahisler var orada. Yani para Avrupa'ya bile gelmiyor ama. CİN'de veya evet. diğer ülkelerde. Avrupa'daki maçlara akıl almaz paralar oynadığı söyleniyor. Dünyanın en büyük sektörlerinden de biri tabi. Ticari sektörler. Ee, evet. Yani İstanbul'daki kongrede bir takım rakamlar telaffuz edilmişti. Ee, yani legal olarak oynanan rakamın dışında işte Asya'dan Avrupa'ya oynanan para herhalde yani 100 milyar dolar falan gibi bir rakam telaffuz edildiğini <gülüyor> hatırlıyorum. Yani legal piyasa o kadar büyük değil ama bir de şey var yani bunun dışındaki merdiven altı, <gülüyor> merdiven altı. o paralar merdiven altına pek sığmaz <gülüyor> evet. evet çok bakalım bu nasıl gelişecek merakla yani sabah senden ilk defa duydum programa girmeden önce ama çok büyüyebilir tabi böyle bir şey yani hani bir ucu ruhuna gider mi diye de insan düşünmüyor, düşünmüyor değil. değil evet haberi peki burada bitirebiliriz herhalde